Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.